Günün ilk sorusu şöyle. Peygamber efendimiz misvak kullanımını tavsiye etmiş. Bunu biliyoruz. Sorumuz şu diyorlar. Abdestliyken misvak kullanmak mekruh mudur? Abdestliyken misvak kullanmak mekruh değildir. Abdestliyken, abdestsizken her zaman misvak kullanılabilir. Kullanılması da zaten sünnettir. Abdest alırken elbette ki misvak kullanılır. Hı hı. Ee, ama namaza dururken de, mesela e, misvak kullanmak sünnettir, her namaza dururken. E, zaten kişi namaza dururken abdestli değil mi? Yani demek evet. ki e, abdestliyken de misvak kullanmak e, sünnettir, aksine e, mekruh falan değil yani kesinlikle.